Elhamdülillâh lezî hedâna lehâdâ ve mâkûnâ lehâdâne ehtâdiye levlâ en hedâna allâh. Femâ teufîqi ve'ed sâmiyillâh billâh. Leqâd jâet Rabbina bilhaq sallu alâ Rasûlina Muhammed. Allah sallallahu aleyhi ve sellâh. Allah'u Muhammed. Allah sallallahu Sallu ala şefi'i ذnubina Muhammed. Salli ala seyyidina Muhammed. A'udu billahi s-semiyu min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udu bika m'ne mezzat-i sh-yat-in. Ve a'udu Enişkürli ve livalideyki ilayyye almasir sadıkallahu'l-azim Allah'a emanet olun bil Kur'an'l-azim ve barik lana ve elhamdülillah Rabbil alamin. ve istagfirullah l-hayyil qayyum hassantukum l-hayyil qayyum il-ledi ila muhte ebeda ve defa'tu hankum su'e bil la havle ve la kuvvete illa billah il azim Bu ilim meclisleri olmasa dünyada yaşamamızın hiçbir manası yoktur. Dünyanın hiçbir tadı tuzu da kalmamıştır. Ancak ahireti buradan kazanacağız diye buranın çilesini çekiyoruz. Rabbim dünyayı ahiretin mezra'i ve ekin tarlası olarak görmeyi nasip eylesin amin. yarın ahirette karşımıza çok iyi mahsuller çıkaracak salih amelleri bu tarlada ekmeği nasip eylesin amin, amin. Allah'ımız dünyada ve ahirette bizleri el i sünnet ve cemaat itikadından ve ehlinden ayırmasın amin. Amin. Efendi Hazretlerimin yanındaydım birkaç saat evvel. Nereye gidiyorsun de, dedim sohbete, ne, bu tarafa geçeceğim söyledim. Sohbete diye. Kardeşlerime selam söyle buyurdu. Onu da duyurmuş olayım. Ondan sonra... çok önemli konular var. Evet, hele hele 4 fazladan dersimiz var. Ondan sonra Arifan dergimiz çıktı elhamdülillah. Bugüne kavuştu. Efendi Hazremizin ödülü aldığı ödül merasimiyle alakalı dolu dolu dolu meseleler var. Bunlar da biraz bugün dergi hakkında 5-10 dakika konuşmak lazım. Buradaki konular çok önemli konular var. Efendim ama sizin saatinizi açmayacağız inşallah. Evvela faziletlerden bahsedelim. Haftaya da bahsedilebilir ama haftaya çoğu kaçmış olur. On geceler geliyor. Es-sa'idübillah, bismillahirrahmanirrahim vel feccir ve leyalini aşır ve şef'i vel vetr bu kelimelerinde Rabbimiz fecre yemin ederim yani imsak vaktine gün doğmasına güneş doğması başka gün doğması işte imsak vaktidir orada çok büyük işler var, hadiseler var, ayetler var, gecenin gitmesi, gündüzün gelmesi bunlar Allah'ımızın varlığının, birliğinin kudretinin gelirleri, yoksa geceyi kıyamete kadar müebbet yapsam diyor, benden gayrı bir ilah bulamazsınız ki, size ziya getirebilsin. Estağfirullah, kul habibim şöyle, e haber verin bana bakayım. İnce alallahu aleyküm leyle sermeden ila yevmil kıyamet. Şimdi gece geldi, Şimdi Rabbim bunu kıyamete kadar daimi kılma kararı alsa, daha gün yüzü görmeyeceğiz, hiç güneş güneş görmeyeceğiz. Böyle bir karar alsa, men ilahunu gayrullah ya diğim bir Allah'tan gayri kimdir o ilah ki size Allah'ın kararına rağmen bir ziya, bir ışık, bir güneş getirecek? Düşünebiliyor musunuz? İşte güç burada. Meydan okuma burada. İspat burada. Bazı yerleri altı ay gece 6 ay gündüz oluyor. Hala orada arşın burada. Orayı düzeltsinler hadi. Bizim burayı Mevla yapmadı şimdi böyle. Yaparsam kimse yapa, düzeltemez bunu. Buyuruyor. Ama hazır orada yaptığı yerler var. Altı ay gece. Dünyanın bazı yerlerinde. Hadi orayı düzelt. Düzeltemezler. Kimsenin Güneş'e lafı geçmez Ay'a lafı geçmez Güne geceye lafı geçmez Gezegenlere hükmü geçmez kimsenin Bu kadar acizlik insanda Güçsüzlük Beceriksizlik Hiç elinden bir şey gelmez insanın ya Bu insan nasıl Mevla'ya karşı diklenebilir haşa Onun için Fecre yemin ederim bunlar önemli şeyler aleyh el-ashr on gecelere yemin ederim. Bu on geceler en kuvvetleri vate göre Zülhicce'nin 10 gecesidir. ilk on gecesidir. Ve şef'i ve'l-vetr. tek'e yemin ederim. Çift her şey çift. Hemin küllü şeyin halak necab ceyl. Her şey çift yarattı. Leallekum tezekurûn. Belki düşünür de anlarsınız ki bu kadar çiftleri yaratan Allah tektir. Teke yemin ederim, tek Allah'ın kendisidir. Teklik ona mahsus Celle Şahin. Gece işlediği vakit, nüfuz ettiği vakit karanlığı her yere ona da yemin ederim. Şimdi o saatlerdir artık karanlık yatsıdan da bayağı geçti. Ee, iyice karanlık işledi şimdi. ufuktaki kırmızılık şu bu hepsi kaybolmuştur artık. Güneş batmasından sonra öyle bir saat falan bir kızarındık alır. O da gitti. Şimdi bunca yeminlerimin yeminlerimde akıl sahipleri için bir kasem var mı? Yani ne anladınız bundan diyor. Bunca yemin ettim diyor. Bu yeminlerin bir önemi var mı diyor. Soruyor bir de. Olmaz oğlum ya Rabbi'si? Peki ne dair yemin etti? o Orası gizli. Gizli ama ileriden anlaşılıyor. لَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ Rabbuke بِعَادِ Rabbin at kavmine ne yaptı? Görmedin mi? E ben o zaman da sağ değilim. Görmedim. Ama ben Kur'an'da sana haber verdim. Görür gibi bilmedin mi? diyor. Gön gözünle gördüğüne bir acaba dersin. Ama Mevla'nın buyurduğunda hiç acaba yok. Buradan da ne çıkıyor? Bunca yeminler neye dair yapılmıştır? Eski ümmetlerin kafirlerine azap ettiğim gibi Habibim seni inkar edenlere de mutlaka azap edeceğim diyor. Allah bizi bundan beri eylesin. Biz inkarcı değiliz. Ya Rabbi iman ettik Ya Rabbi. Habbena innena semiu'ni. Yunadı Bir davetçi bir çağrıcı işittik ki imana çağırıyor. Ne diyor? Rabbinize iman edin. Siz yaradan var, Yaşadan var, Yediren Ciren Allahınız var diyor. Faametna. Biz de hemen iman ettik. Sen iman ettirdin. Sen nasip ettin. Sen hidat eriştirdin. Bu kadar dünya kafir insanlar var. Biz onlardan daha mı akıllıyız da bu iman bize nasip oldu. Sen hidayet ettin bize. Bu seçimi sen yaptın. Bizi fazl Kerem'ine mazhar ettin, Müslüman ettin. Şimdi bu saatten sonra bizi İslam ipini boynumuzdan çıkarmaktan muhafaza. Hele ya Amin. Bu bağ ile bağla bizi ya Amin. Bu bağdan koparma bizi ya Rabbi. Amin. Amin. İpini koparan gidiyor. İpini koparan gidiyor. O diyor kadere inanmak lazım. O diyor şu helal, şu haram. Kendi kafasından, dinden, yoldan, dinden çıkan gidiyor. O diyor Hristiyan'da cennete gidecek. Herkes bir şey söylüyor. Kadınlarla bir hizada yan yana namaz kutsan namaz bozulur. Hayrettin Karaman dün çıkmış TRT'de demiş ki İmam-ı Azam'a göre böyle ama İmam-ı Azam yanlış diyor demiş. <gülüyor> adam öyle bir müstehit ki imamı ağzıma çarpı koyuyor ya bana göre demiş bozulmaz demiş Bu sen böyle şey karlarla bir saf tanımaz olur mu ya e ben bunları söylüyorum size illa baklayı ağızlarından çıkartmaları mı lazım benim dediklerim adamlar ben öyle iyice bilmeden der böyle bir şey Yen şefan sahibi öyle dedi bana o zaman. Sen doğru anladın mı bakalım dedi. Bu büyük hocadır dedi bana. E dedim müsaade et de dedim. Doğru anlayayım dedim. Zaten her tarafım tıkalı tamallarım. Hiçbir yerim sağlam değil. Bir ak kafam sağlam çalışıyor dedim. Bırak da onu yanlış anlamayalım dedim ya. Efendi Hazreti dedi ki bu Ahmet yanlış anlamaz dedi ona. Bu Ahmet'i dinle dedi. Öyle mi dersin? Hadi bakalım bizi provokatörcü ilan ettiler. <gülüyor> Rezil olmaz onlar mı bütün millet? Yani çok. Ahetti bu işe. Bu kadar Müslümanı üzdüler. Bu kadar yalanı düzdüler. Bu kadar iftirayı kurdular. Olacak iş değil. Ama sen o böyle adamı hala gazetede yazdırıyorsun. Adam dedi ki Azam'ın görüşü doğru değil. Hala bu adam orada yazıyor. E şimdi ne Efendi dinlerler, ne bir evliya dinlerler, ne bir hoca dinlerler. Herkes bir başka bir dertte ya. Bu hocalar finans kurumlarına fetva veriyorlar. Efendim şuna fetva veriyorlar, buna fetva veriyorlar. Acaba onlarla aramız olsun da bizim de bir işimiz düşer, bir fetva verirler de bir, bir şey alırız. Onu mu düşünüyorlar bilmiyorum ki. Allah'tan kimseyle alıp veremediğimiz yok da Rabbim bizi kaymaktan muhafaza etsin. Abi. Yani onu darıtmayalım, onu gücendirmeyelim diye düşünürsek ne oluruz biz ya? Rabbimizi darıltırır. <gülüyor> ne dedim size? Yoldan kayan kayana, çıkan çıkana, <gülüyor> aman biz sohbeti, cemaati, eli, sünneti bırakmayalım. İnşallah. Biz Efendi Hazretler'e ayrılmayalım ya. Bu dostların görüşlerini biz Millete aktaralım, tebliğ edelim bir. Bunlar bize dost doğru yol beyan ettiler. Ader Efendi Hazretlerinden aldığı o, o nerelerden aldılar bu tip. çok büyük ilimler bunlar. Aklını kaçıran biç buluyor ya. Aklını kaçıran biç buluyor. Şimdi de Nazım Kıbrisi kalkmış demiş ki, efendim Mahmut Efendi Alaeder Efendi ile görüşmediği için. <gülüyor> Onu da duydum şimdiki sesinden aklını kaçıran bize tosluyor ya. O da diyor ki işte ben ondan yaşlıyım. Ben göremedim. O nereden görecek? Gerçekten. Allah Allah. Sekiz sene Halil gitti. Onu bandırmadan aldı. Hayatı kitaplaştı. Bütün dünya şahit. Halil Eder gören burada daha dolu adam var. Benim babam da görmüş mesela. Benim babam çok iyi tanıyorum. Yani kaç tane görenler var. Daha yaşıyorlar. Efendim adam da böyle diyor şimdi. Her gün bir şey. Ya işte Allah rezil olmadan canımızı alsın. Çok da yaşayıp rezil olmak da o da kötü bir şey. Aklı sulanan, bulanan, kafa yiyenler oluyor. E şimdi işte ne bileyim. Ben, şu efendi hazretlerimizi görüyor musun? Nasıl dimdik duruyor böyle? O nasıl konuşuyor? İstediği zaman o susuyor diyorsun. O susuyor. Bilerek susuyor. Şimdi sohbet yapamaz mı? Vallahi yapar. Vallahi yapar diyorum sana. Kadir gecesinde ne yaptı? Dedi ki bir sohbet yapayım dedi. İnnihancene'ye mana verdi. Hem nasıl mana veriyor? İstediğim sohbet, o kadar konuşan 10 dakika fazla konuşamaz mı? Bir saat konuştuğumuz oluyor diyorum sana. Konuşuyor. Ama şimdi manevi bir iş var. Şimdi ruhani tasarrufla çeviriyor. Bütün dünya alimlerini topladık. Ben emrettim diyor ya, biiznillah diyor, ben geldim diyor. Bu kadar ulema bir araya gelmemiş. Hepsini topladı. Konuşamaz mı iki satır? Konuşmaz. Şimdi ruh devrede, kalp devrede. Mıknatıs. çıkıyor. Öbür bir tane tankalak var. O da çıkmış diyor ki şimdi 300 alim beni benim mehdiliğimi ikrar için toplandı. <gülüyor> Onu da duydum yani, her gün bir şey ya. Ya Allah Allah, ya bu kadar atlatmak parayla mı oluyor, ne oluyor? Biraz da bize de para versinler de biz de atlatalım ya. Fakirlikten kafamız iyi çalışıyor herhalde. Bunlar imkan buldukça kafayı sıyırmışlar. 300 alim diyor, çünkü hadiste var diyor, 300 alim toplanacak diyor, hiç efendiden bahsetmiyor. Bu alimler efendine ihmet etmeye geldi, bu kadar önemli. Hiç efendi adı yok. Diyor ki 300 alim diyor hadis var diyor. Bak diyor Mehdi'nin geleceğini söylemeye geldiler buraya. Adamlar seninle tanır bir şey. 300 alim Khorasan'dan geldi. Ulan de Khorasan'dan geldi. Hindistan'dan geldi. Pakistan'dan geldi. Dünyanın her yerinden geldi. Khorasan'dan da var. 4-5 tane de Khorasan'dan gelmişti. 300 tane Khorasan'dan diyor hadiste. Bunun ne alakası var senden ya? Bir tane alim var diyor. Bunu kabul etmeyen diyor. Bir tane diyor. O da ben miyim <gülüyor> Bana da alim demiş oluyor bir yandan. Cık, benim burada İraptan malim yok oradaki alimlerin yanında ben. Ben Borazancı başyöneticiyim. Çekiyorum, tercüme yapıyorum, bir şeyler yapıyorum da işi biraz yani Türkler de bir şey anlasın diye vazife icabı. Yoksa ben meraklı değilim hani öne geçeyim, yukarı çıkayım hiç sevmediğim işte. En geride dururum yani. Ama mecbur olsa şimdi orada vazife efendisi vermiş ben şimdi bunu yapamam diyemem ki. Bundan dolayı bana. Provokatör dediler. Desinler. Ne kaybedeceğim ben bundan? Kim inanır buna ya? Kimse inanmaz buna ya. Böyle iftiralar tutar mı? <gülüyor> efendi Hazretleri bastı. iftiradır şeyini. Efendim Mü mührünü <gülüyor> vurdu. Hadi bakalım sen şimdi. Sen demek zannettin ki efendi sessiz durur. Efendi Hazretleri böyle kış konuşmaz nasıl olsa. Ben de attığım çamur iz bırakır. Öyle mi zannetti? Allah'ın dostu Böyle bir iftiraya sabreder mi? Çok çatlak var bu ara. Rabbim bizi kaymaktan, caymaktan, şüphelere kapılmaktan muhafaza eylesin. Onun için aklınızı başınıza devşirin. Cemaattan ayrılmayın diyorum size. İşte böyle o yandaki bir kurt kapıyor, bu yandakini bir kurt kapıyor. Herkes böyle bir yalana, iftiraya kapılıyor. Ancak cemaatı muhafaza edenler kurtulur. Böyle bir zamandayız. Şimdi on geceler ne zaman giriyor? Cumartesi'yi pazara bağlayan gece birinci gecedir. Ben size şimdiden bunu duyurmamın sebebi nedir? Oruçlar başlıyor. Ve efendim gece ihyaları, kıyamları, ibadetleri başlıyor. Bundan dolayı sizi ben Uyarmak durumundayım. Ben bile birden şaşırdım tabi bu olaylarda olunca. Ee, hangi günde Saatteyiz? Ya pazar biri dediler. Aman dedim cemaati kardeşlerimi haberdar edeyim de gafletle geçirmeyelim. Çünkü neden? Evet. Buyuruluyor ki hadis-i şerifte Bukhari hadisinde geçer. mamine yamin yâmin efdale fîhinnel amelû min aşridil hicceh amellerin en faziletli olduğu dönem zilhiccenin onudur. İlk onu yani. Bu pazardan itibaren. Ama cumartesiyi pazara bağlayan gece ha o önemli. allah Teala bu kadar senenin günleri içerisinde amele en fazla sevabı hangi günlerde veriyormuş? Zilhiccenin onunda. Daha fazla hiçbir zamanda yok. Dediler Galviar o sülolallah velel cihat işe billah. Peki Allah yolunda cihattan da mı? E, cihat mesela başka zamanda, başka bir zaman şimdi mesela bugün cihattasın. Bugün cihatta olan birinin ameli de mi? Zilhicce'nin onundaki amelden üstün olamaz. Bakın bu Buhari'dir. Buyurdu ki velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda bir adam cihatta da olsa. Onun cihadının sevabı bile zilitçedeki amelin sevabını geçemez. Ya bu acayip bir şeydir ya. İlla racülün harace bi nefsi ve ma aleyhi fe bir şey. Bir adamı istisnaa derim. O adam ki canını, malını aldı, Allah yoluna çıktı ve geriye hiçbir şey döndüremedi. Yani şehit oldu, malı da Allah yolunda harcandı, atı boğazlandı, Bindiği hayvan da boğazlandı yani o da telef oldu. Hani miras olarak geriye de o hayvanın malı falan dönmedi. Malı da canı da Allah yolunda kaldı. Bir tek bu adamın ameli zilhiccedeki amelin sevabını geçer. ya e böyle nerede bize böyle bir imkan var mı şu anda? O zaman bizim için şu anda zilhiccenin on gününde yapılacağımız hayırlardan amellerden daha üstün kar bırakacak hiçbir amel olamaz. Buna dikkat edelim. Şuna da dikkat edelim. Ben size Allah için seviyorum. Kadınınız, erkeğiniz her yere ilan edin. Ee, günleri, geceleri duyurun. Tirmizi hadisinde geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya'dil kullu leyletin min habi kıyami kadri. Her gece on gecelerden her birinin teheccüdü ve kıyamı ve ibadeti Kadir gecesindeki ibadete denktir. Allah Allah. Bu da Tirmizi'yi de geçer. Bak çok önemli bir şey. Zaten Kadir gecesi ne gün olduğu belli mi? Evet. Ramazan'da diyoruz, son on gecelerde diyoruz, teklerde diyoruz, 27'de diyoruz ama kimse de yemin edip de şu gece Kadir gecesidir İmam-ı Azam'a göre senenin her gecesi olabilir. Yani bir geceye yemin edemiyoruz. Öyle mi değil mi? Edemiyoruz. Ama şimdi onu bırak. Burada on tane gece geliyor. Tam on. Onuncusu bayram gecesi zaten olacak. Kurban bayramı gecesi onuncusudur. Çünkü kurban bayramı her zaman Zülitçe'nin kaçıdır? Onudur. Dokuzu Arafat'a Arafat çıkar. Efendim? Öyle cahiller gibi bu senede kurban hacca denk geldi diyor ya. Ulan bu da köşe yazarı olmuş. Ne ahmak adamlar var ya. Her <gülüyor> sene kurban hacca denk gelir. Çünkü Zülitçe'nin dokuzunda Arafat'ın sekizinde terviye günü Mine'ye çıkılır. Dokuzunda Arafat'ın Arafat, Arafat Vakfı'ya çıkılır. Gecece Müzdelife'ye inilir, vakfe yapılır. Bayram sabahı onudur, onu da şeytan taşları kurban kesilir. Hacılar haç kurbanı da varsa te işte kıran haççı, temetli haçı kurban keserler. Biz buralarda kurban keseriz inşallah. Ya bu her sene böyle olur. Zülitçe'nin onudur. Onun için 10. gecesi bayram gecesidir. Buradaki 10 gecenin her biri Kadir gecesine denk. Şimdi Kadir gecesi zaten Kesin hangi gece olduğunu bilemiyoruz ama hangi gece hangi gece? Kadir gece binaden hayırlı mı? E tamam o sabit mi? Hangi gece ise. Ama buradaki 10 gece de sabittir. Bunun her biri Kadir gecesi neyse odur. Bu acayip bir şeydir. Bu büyük bir kazanımdır. Büyük bir fazilettir. Bu 10 gece de uyanık olan. Ya hocam ben Ramazan'dan yeni çıktık biraz dinleneceğiz. Bir 10 gece ta çıkarttın ya. Ya ben çıkartmadım. Her sene var bu ben. Bunu ben yeni söylemiyorum. Her sene söylüyorum ben bunu. Pazar 1. İnşallah efendim cumartesi de biz Ha elhamdülillah ilk gece biz Bursa'da sohbetteyiz. Yine Kadir gecesi, gecesi gibi bir gecede olacağız inşallah. Bursa'da vakıf köy var. O Bursa Kestanelikleri vakıf dedi ya adam oran mıdır ne dedi <gülüyor> bilmiyorum. Efendim Hazreti anlatırdı. <gülüyor> Osmanlı zamanında. Oraymış sonra dediler bana. Adam biri dedi ki ne olur dedi beni Bursa ya vali yapın dedi. Bir gün. Ya bir günlük vali. Ya bir gün vali yapın dedi. Hakikaten hükümet kabul etti onu ya. Dediler dur bakalım ne yapacak? Hatta belki de bir saat. Dedi Bursa kestanelikleri vakıf dedi. <gülüyor> Tabii. O bir saatte vali olsan hoş yapabilirsin onu. Bir dakikalık iş. Dedi ki Bursa kestanelikleri vakıf dedi. O hayır oldu ona yani ha? O vakıf köy diyorlar oraya. Bizim bizim ee, sohbet yaptığımız dernek orada Bursa'dan kardeşlerimiz de şu anda dinliyor burada canlı yayın yapıyoruz ya Bursa dinliyor şu anda fakat Bursa'da gevşedi ikide bir Bursa maçına göre hareket ediyorlar <gülüyor> mübarek adam kazandı mı kaybetti mi bana ne ya ben sohbeti mi değiştireceğim kardeşim onun için sohbete gelin Bursa'daki kardeşler herkesi toparlasın kadınlara da yer var bura gibi değil bay bayan Efendim hepsinin yer geniş çok. Buranın beş kat, on katı yer var. Çok geniş yer var inşallah. E, cumartesi Pazarabah'ın Pazarabah gece sekizde. Tam sekizde başlayacağız. İşte o ilk demek on gecelere de orada giriyoruz inşallah. inşallah. Ya bizim Mevla inşallah böyle anlasak da anlamasak da bir iş yaptırıyor bize. Pazarabah. Kazandırıyor bizi yani. Mübarek geceye çattı o sohbette. Ondan sonra oruçları çok faziletli. Zaten haram ayı orucudur. Ee, Zülhicca'yı giriyor. Ee, seyyir-i Şuur Hündallah Şeyh-i Ramazan Allah katında ayların efendisi Ramazan ayıdır. Ve a'zamuha hürmeten zülhicce. Haramlığı en büyük olan dört haram aydan Çok hürmeti var. Çok yasaklı. Zaten bütün millet ihramda. Hacılar gidiyor. Hacılar gidiyor hep ihrama giriyorlar işte ihr haramlığı ne demek yasaklar dolu değil mi İhrama girdin mi özel yasaklar da geliyor tabi çok mübarek bireye gireceğiz inşallahurrahman efendim yarın gece de flash tv'de sohbet olacak inşallah orada da şimdi kaçırmamış oluruz bazı faziletli dualar var Televizyon ol. o televizyon olmayan Flash TV'yi seyredeyim diye televizyon evine alırsa bu ahmaklık olur. Biz size hiç televizyon alın der miyiz ya? Televizyon evinde olmayan bir de adak kurbanı ilave etsin ya. Kurban bayramında. Şükür kurbanı kessin. Televizyon olmayan evde huzur vardır. Bereket vardır. muhabbet vardır. Sohbet vardır. Birbirinin derdine dertlenmek vardır. Televizyon olan evde Herkes efendim dizinin, filmin başında sızmak vardır, uyumak vardır. Kimse kimseye ne haber diyememek vardır. Bunu biz bilmiyor muyuz? Ama biz zaten başka seyredecekleri ne? Değil mi? Sohbet dinlesinler, şimdi bana da geldi. ya hocam çok müstehcen sorular, soruyorlar, cevaplıyorlar. E böyle bir yaptı bu sefer bu yine. Şimdi tabii daha onlara yol vermeyeceğiz inşallah. Allah Allah. Efendim yani... Genel izleyiciye müsaittir yazıyorlar. Sonra kırmızı noktalı sorular soruyorlar. Mübarek adamlar yani. Şimdi burada. Zaten o kitapları da hazırlıyorum. Artık zifaf adabı kitabını. Alın zifaf adabına bakın diyeceğiz. Bundan sonra o konularda çok girilmeyecek. Yani hanım kardeşlerimizden efendim bazıları tabii aile içinde babasıyla, kardeşiyle oturuyorlar. Tamam dinde İslam'da ayıp yoktur. Ben hep ayetten hadisten bahsediyorum. Velakin e tabi yani bazı haddini aşan şeyler çocukluklar yaptılar bu hafta ondan dolayı inşallah o da tekerür etmeyecek inşallah e, ciddi olarak ayetlerden hadislerden çok ilimler dinleniyor mesela ilk bölümünde bir şeyden anlatıyoruz yani Allah'ımızın sıfatlarından hakikaten yani bir yerde duyulmaz bu böyle bir şey çok öz ve özet herkesin bilmesi lazım yani o 20 dakikalık bir şey konuştuk o 20 dakika için adam 20 saatlik yola gitse değer yani. Yani Allah'ım e şimdi herkesin ayağına geliyor bu. E bir de Zilice'nin faziletli zikirleri var. Pazar gününden başlıyor. Şimdi onları da inşallah bütün milleti yarın haberdar edin. Yarın sohbette onu da anlatacağım inşallah. Hangi zikirler yüzer kere beş tane zikir okunacak. Onların sevaplarını da beyan edeceğim ki herkes dinlesin. Bayağı bir şimdi sadece buradaki gibi değil. E yani sadece radyo gibi değil. Onda bir çok daha fazla milyonlarca insan dinliyor. İnşallah yarın akşam böylece e, zilicenin zikirlerini ve amellerini faziletlerinde konuşmuş oluruz inşallah. Şimdi biz dersimizdeyiz. O da nedir? Yirminci farz. 54 farz. Baya gidiyoruz ha. Her hafta yaparsan gider. Yol yürümek de biter. İnşallah. Yirminci farz neymiş? Ana babaya itaat etmek ve iyilik etmektir. Bu farzların en büyüklerindendir. Rabbimiz Kur'an-ı Lokman Suresi 14. ayet kerimesinde ne buyuruyor? Enişkürli ve livalideyk Önce bana şükret sonra anana babana teşekkür et İleyel masir varış ancak banadır. Ben huzurumla kullarıma bu hesapları sorarım. Anasına babasına iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı, itaat mi etti, isyan mı etti? tam benaftedim. Ve Qada Rabbu ki Allah illa ve bil walideyni ihsana. Diğer bir adet kelimesinde Rabbim şuna kesin karar verdi ki ancak ona tapacaksınız ana babaya da iyilik yapacaksınız. Yani Allah ibadetten sonra ana baba geldi. Bu ayette Lokman suresi. Önce bana şükret. Sonra anana babana. Allah'a şükürden sonra ana babaya teşekkür gel. Ve vassayne linsâne bi validehi hüsnâ. <gülüyor> İhsânâ da var. Biz insana, ana babasına iyilik yapmasını son derece tekitle emrettik. Hı. Kuvvetli vasiyet ettik. Ama tabi o şeyi sayıyor. <gülüyor> Annesi onu nasıl taşıdı? Ne zorluklarla taşıdı? Güçsüzlüğüne güçsüzlük eklendi. Çünkü ilk hamile kaldığında o kadar güçsüzlük hissetmez. Birkaç aylar sonra e, zafiyet hissi başlar. Ondan sonra tabii yük e, büyüdükçe e, ağırlaşır. Ağırlaştıkça da anne adayı ne yapar? E, zafiyet yaşar, çöküntü yaşar, halsizlik bulur. Bunları Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde zikrediyor. Ondan sonra bu kadar iki sene süt emzirir diyor. Ondan sonra dokuz ay taşır, iki sene emzirir. Bunlar kolay şeyler değil. Kaç senesi kadının bir çocukla uğraşmakla geçer. O uykusunu kaçırır, yemesini düzenli bozar, içmesini düzenli bozar. Annenin bütün efendim işlevini aksatır çocuk. Zor işte gazlı çocuklar olsa geceler boyu uyutmaz. İki de bir ağlar, iki bir ağlar. Yarım saat uyuk kalk, bir saat uyuk kalk Bu kolay bir şey değil. Bir gece öyle başımıza gelse bir hal. Yani kaç gün o düzenimiz bozuluyor gece uykumuzu alamayınca mesela. Değil mi? Rabbim bunları hatırlatıyor. Ama ki cahideki aleyhinde gibi, maalesele gibi, alim fela tu'am. O sahibi mahved dünya mehrufa. Ana baban sana Allah ortak koşman için veya bir haram yapman için zorlama yaparlarsa onlara itaat etme. İtaat etme ama bağırıp çağırma. Yani sizi öyle diyorsunuz, ben de böyle düşünüyorum. böyle kibar şekilde. Ama Allah ortak koşmakta ana baba dinlenmez. Haşa. Çünkü, el تَعَدَ fi فِي el الْخَالِقِ Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat olamaz. Namaz farzdır. Namaz kılma dese sana itaat. Yok. Kızına başını aç dese itaat. Yok. Çarşaf giyersen sütümü haram ederim sana diyor. Efendimiz de ne sütü bozuk anaymış bu. <gülüyor> e şimdi, böyle analar var. İçki ki içse, para diskoteya gitse... Hiçbir şey demiyor. Çarşaf giyersen sütümü aram eder Hakkı var mı buna? Yok. Çünkü o tesettür Allah'ın farzıdır. Allah'ın emriyle karşılaştığı vakitte ana baba da olsa hiçbir kul dinlenmez. Ama yine peşinde ne diyor? Yine de dünyada onlara iyi bak diyor. Ne demek iyi bak? E benim annem namaza karşı yok çarşafıma karşı veya Hristiyan veya Yahudi diyelim. Böyle Müslümanlar var anaları Hristiyan. O takdirde de ne yapamazsın? Ona kötülük yapamaz. Yine ne yapacak? Ana babalık hakkı devam ettiği için iyi davranacak, ihtiyacı olursa görecek, efendim muhtaç ise para verecek, bakımını yapacak. Her türlü meşru isteklerini yerine getirecektir. <gülüyor> İkisi veya biri senin yanında yaşlanırlarsa, Yaşlanınca her işe karışmaya başlarlar. Bile çeneleri düşer, çok konuşmaya başlarlar. Felaate kulluuma üf, üf bile onlara demeyeceksin. Ve <gülüyor> zaten bir şey yapacaklar, bir şey istediler. Yapma, etme, tutma, gelme, gitme, dur falan. Sakın engelleme. Yani vakkuluma kavlen kerima, onlara çok tatlı konuş, hoş dille konuş, yumuşak konuş. Rabbime hamd olsun. Hiç anama, babama sesimi yükseltmiş değilim. Hiç sesimi yükseltmiş değilim. Elhamdülillah. Çok da sıkıntılı hayatlar yaşadım ama hiç sesimi yükseltmek nasip olmadı. Elhamdülillah. Bundan sonra da Rabbim nasip etmez sana. Ve kfizzu lehu ma cenahat züllü mine rahmeti. Anada babana karşı alçaklık kanatlarını ger. Onlara acıdığın için çok yumuşak davran. Ekul Rabbi rahham huma kemaa Ve sen şöyle dua et ki Ya Rabbi onlar beni küçükken büyüttükleri gibi sen de onlara bu yaşlılıklarında rahmet eyle. Böyle dua et. Gayri ihtiyari bir şey başına geldi, birden bir sinirlendin, öfledin, püfledin mesela falan. Tabi bunlar da tövbesi olmayan günahlar değil. Tövbe edersin. Onlardan helallik helallık istersin. Bir de Allah nereye bakar? Niyete bakar. Ona kötü niyetle muamele etmeyip de gayri ihtiyari yani. Birden ağzından bir, bir çıktı, bir gürültü bir ses. <gülüyor> Rabbiniz sizin içinizde ne niyet var onu en iyi bilendir. İntekunu <gülüyor> salihin. iyi niyetli kimseler olursanız gafura Allah kendisine çok yönelenleri çok affeder. Yani ufak tefek bu e, kuatlar olabilir. Rabbimize karşı neler yapıyoruz? Ne çanaklar kırıyoruz? Ne sütler döküyoruz? Ana babaya karşı da bir ileri geri yapmış olabiliriz. Ama ana babada affedici olmalıdır. Çünkü e, yani bir anne Çocuğuna hakkını helal etmeyeceğini beyan ettiği vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Toplayın ateşi dedi. Bu çocuğu atıyoruz içine. Atar mı? Atmaz. Niye? Kadına anlatıyor. Kadın ne yaptı? Dur ya ne oldu? Falan. Atacağız mı dedi? Yakacağız. Niye? E Allah yakacak mı? Sen helal etmiyorsun, razı gelmiyorsun. Bu yanacak dedi. Onun için şimdiden yakalım ateşi. Yok tamam ya Allah ben razı oldum dedi. Ya i̇şte ana baba bunu iyi düşünmesi lazım. Bir çocuk ne yaparsa yapsın. Sen bunu ateşte yanmasına razı mısın? Değil. E cehennem daha beter. Ondan sonra yine en mühim meselelerden biri nedir? Anne baba çocuğunu günaha sokacak teklifler yapmamalıdır. Öyle mi? E şimdi çocuk almış Mercedes. Babasının katırı bile yok. Olabilir. E şimdi e, kay, Efendim Ana baba kaynakı olan e, bu gelin mercedes'e biniyor Biz burada Efendim eşek bile yok binmemize Ne olacak? Gidip de çocuğa Oğlum ne var gel bakayım Bu arabayı bize vereceksin Veya bunu sat Veya şöyle Böyle tememek lazım O çocuk o arabayı heves eder alır sonra satmak zor Rezillik olur Kar karı onu bırakır Mesela hiç bunlara hesap etmez. Neymiş geline yaramasın diye oğluna bir teklif yapar. E bu bunu yerine getiremez. Yerine getiremeyince günaha girer. Onun için anne baba da düşünceli olacak. Çocuğunun yapmayacağını anladığı şeyin ona emretmeyecek. Yüklemeyecek öyle bir teklif. Öyle mi değil mi? Efendim bu gelin bize hor bakıyor. İleri geri konuşuyor. Bunu boşa. ya e, kaç tane çocuğu var adamın ya? Böyle ne ana babalar var. İlla karıyı boşalttırıyorlar çocuklarına. Çok yapıyorlar bunu. Şu anda Türkiye'deki kadar boşanma oranı dünyada bir yerde yokmuş. Şu anda aşırı bir artma var. E bırakmıyorlar ki bizi vaaz edelim. Ayet okuyalım. hadi çok. İlahiyatçılardan medet bekliyorlar. E, bu medya vaazilerine fırsat vermeyin. İlahiyatçılar. Ya bu ilahiyatçıların hangi konuşmasıyla kimle tesirlendi? Anca İmam-ı Azam da kimmiş diye uyduruyor bir fetva. Çıkıp orada bir ayetten, hadisten, bir sosyal hayattan, ictimai hayattan, bir aile düzeninden, bir efendim kulaklarından, bir ana baba hakkından, bir karı koca hakkından bir tesirlenir, bir ayet-hadis okuyan var mı? İşleri, güçleri, mücahit beğenmemek, efendim alimlere itiraz, ehli sünnete itiraz etmek. Bunlar ne yapıyorlar başka? Ellene verilen bir kağıtla beraber efendim çiçek dikme haftası, sokak süpürme haftası ondan sonra acayip acayip şeyler ya. Trafik kurallarına uyma haftası, şu haftası, bu haftası, camiler haftası, çeşmeler haftası. Kardeşim tamam da millet dinden imandan çıktı da bir ehli sünnet haftası yok mu? Bu eli sünnete muhalif görüşlere cevap haftası yok mu? Benim gibi birkaç tane bu işin dertlişi kalmış. Onu da susturmak için Bizim Müslümanlar öbürlerinden fazla uğraşıyor. Ben size hep diyordum. Dediğim çıktı mı? Bu İslami basın geçinenler diyordum size hep. Yedi bunlar bu milleti. Bunlar sıkıntılı diyordum size. Demiyor muydum? Belki de siz beni içinizden biraz ya hocayı konuşturmuyorlar diye haber yapmıyorlardı. Hoca nefis yapıyor zannediyordunuz. Çıktı mı şimdi ben doğrulu? Keşke çıkmasaydı. Ama maalesef Görüyorsunuz Müslüman geçinenlerin soktuğu zokayı. Koca Allah'a karşı Müslüman, İslam'ı çarşaf şov. Bu yüz binlerce kadın çarşaflı var bu memlekette. Bu sokaklar çarşaflı dolu geziyor. Çarşaf şov. Şov lan ne alakası var çarşafın? Zaten çarşaflı soyunup da mı gelecek? Ne namussuzluk bu ya? Ya bunu yani Başkası şey yapsa biz hiç bu kadar ağrımıza gitmez de Müslümanım diyorsun. Ondan sonra çarşaflılara şov yapıyorlar diyorsun. Cık. Ne şovu ya? Çarşaflı nereye gelse o onun kıyafetidir. Dışarı kıyafeti. Ondan gelecek. O şuraya giderken çarşaf giymeyeyim diyemez ki. O halde. Ne demek istiyorsun sen? Sanki çarşafsız kadınlar oraya gelirken özel çarşaf giyecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Çarşaf giymeyen başka zaman o zaman niye giysin? Çarşaf giyen niye çıkarsın? Bu bunun kanuni hakkı. Buraya gelebilir. Bu insanları hep işte mezara sokup üstünden mi geçeceksiniz? Yok paşörtü sorunu çözülemezmiş de şuymuş da buymuş da. paşörtü ayrı bir mesele. Çarşaf zaten giyiyor bu kadın şimdi. Bunun çarşafıyla bunun başörtüsü ne alakası var? Çarşafı, efendim başörtüsü sorunu çözebiliyorsanız. Çözün. Allah yardım etsin çözün. Biz bunda karşı mı geliriz? Müslümanın kızı başını örtse biz bunu... Memnun oluruz. Keşke çözülsün bu sorunlar. Değil mi? Ama bundan bunu alakadar birbirine bağlamak da büyük bir efendim ee, yani Provokatörlük, tahrik diyelim ona biz. Ben provokatör lafı gavurca kullanmıyorum onu da. Hikaye ediyorum yani onların konuştuğundan naklen konuşuyoruz. Tahrik. Böyle bir Müslümanları efendim zor duruma bırakıp da bunlara dikkat edin bunlar ortalığı karıştıracak. <gülüyor> Allah Allah. Bu zamana kadar neyi karıştırdık ya? Onun için hakkı doğruyu söyleyen alimlere yol verilmezse Bunların sohbetlerin önü açılmazsa eli sünnet konuşanların efendim bütün bu e, TRT'de İmam-ı Azam yanlış görüştedir diyen adamı niye konuşturuyorsunuz ya? Ha bu durumlar devam et, ettiği sürece bu, bu, sosyal durum düzelir mi? Hırsızlık durur mu? Boşanma durur mu? Bak memlekette şurada insanlar kaçan kaçana, çıkan çıkana herkes Güvenlikli siteye gidecek. Parası varsa parası olmayan kalacak burada. Burada devamlı hırsızlığa maruz bir durumda. Benim evime iki kere hırsız girdi. Çoluk çocuğumun başına geldi ya. Yanına kadar geldi ya. Kızımız var. Eşimiz var. Ya bu nereye gidiyor bu memleket? Böyle olmaz ya. Sanayide ilerledik. 40. ekonomi olduk. 5. olduk. Ama boşanmada birinci oluyoruz. Hırsızlıkta kaçıncıyız? Bu uğursuzluklar nereden çıktı? Bunun tek çözümü İslam, Kur'an, Şeriat, Sünnet, Ehli Sünnet vel Cemaat, Vaaz, Nasihat e, Doğru konuşanı da konuşma! Eğri konuşana çık TRT'ye! Doğru konuşanı konuşturmayın! Bir tek etek falan beni ara sıra çağırıyor, bir rahatsız oluyorlar, bir rahatsız oluyorlar o İslami medya Bakın dikkat edin, hiçbirinde dün gece ne güzel şöyle konuşmalar oldu diye haber çıktı mı? Ya siz niye bunları düşünmüyorsunuz? Siz bir toplum olarak İslami, sosyal bir toplumsunuz. Siz bunlara niye dikkat etmiyorsunuz? Ne var burada? Bizim konuştuklarımızda İslam'a, Kur'an'a muhalif ne var? Bu kadar hak hakikat meydana çıkıyor. Bütün Türkiye etkileniyor. İslami da çıt yok. E, ağzına sağlık Hoca Efendi. Ne güzel Eri Sünneti Müdafaaettin. Bir tanesi dedi mi? Demez hatta o kanalları arıyorlar aman bunu niye konuşturuyorsunuz konuşturmayın diyorlar Oradaki konuşma, Fatih Altaylı bana söylüyor diyor ki hem de isimlerini veriyor şunlar şunlar beni arıyor aman konuşturma bunu bunlar da Müslüman adamlar namaz kılanlar artık yani mızrak çuvala sığmıyor ben bu işler böyle biraz işaret ediyordum kenarından ucundan değdirip geçiyordum ama şimdi kabak tadı verdi adam manşet yaptı adam manşet yaptı Müslüman uyanık olacak. Niye el sünnetten rahatsızlar bunlar? E tabi sen Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen hocaları, efendim e, peygamberimiz on, ehli kitaba Müslüman olun demedi diyen adamları yazar yapmışsın, programcı yapmışsın, onlara bu kadar önem vermişsin. Müdürleri Mustafa İslamoğlu'nun adamıymış. Meğer ben iki senedir Mustafa İslamoğlu'na reddiyeler yapıyorum, benden rövanş almışlar. Şimdi bu çıktı. Allah Allah! Bana ne ya? Ben adam kadere inanmak lazım değil diyorsa, ben de buna bu yanlış konuşuyor, kadere inanmak lazım diyorsam, bak dergide yazmış Ali Eren Hoca, Allah razı olsun. Diyor ki, benim tabii başka şeyler yazmaktan vaktim olmadı bu ara. Diyor ki, Mustafa Şlamoğlu'nun diyor, 3 Muhammed kitabı, neyle alakalıdır? Ya ben zaten hep arasını da anlatıyordum. Diyor ki neyle alakalıdır? Sadece, Üç Muhammed isimli eser, baştan aşağı iki büyük alimin, birisi şifa Şerif'i yazan Yaz Hazretleri'dir, birisi Hasarisi yazan İmam Suyuti Hazretleri'dir. Bu iki meşhur eserdeki Peygamberimizin üstünlüğünü anlatan gerçekleri ret ve inkar için yazılmıştır. Tabii zaten başında diyor, yüceltmeci mantık Peygamber'e çok hürmet edenler diyor, İki tane kitap var diyor, şifa şeriflen diyor, hasayiş diyor, bunlar diyor hurafe diyor, peygamber böyle bu kadar üstün değil diyor, bunları ret için yazdım diyor. Yani yazıyor kitabın başında zaten. Ben iki senedir peygamberimin ırzını, haysiyetini düşünerek, ta, tabii her yerde gittiğimde söyledim ben buna dayanamam. Yok peygamberimizin erkeklik gücü o kadar yokmuş, Süleyman Aleyhisselam'la onu efendim, karizma yarışına sokmuşlar. Karizma yarışından dolayı peygamberimiz bir gecede dokuz hanımını gezebiliyordu diye rivayet uydurmuşlar. Kim uydurmuş? Ebu Hureyre'ler mi? Bukhari'ler mi? Enes bin Malik diyor, kırk erkek gücü olduğunu biz diyor aramızda sahabede konuşurduk asr-ı saadette. Kırk erkek kuvveti olduğuna dair ki cennet erkeklerinden, dünya erkeğinden dört diyor. Bunlar hepsi Fethül Bari'de var İbni Hacer-i Askalem. Bukhari'nin en büyükşerif Fethül Bari'dir. Hepsinin kaynaklarından ben gördüm bizzat. Adam kalkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklik gücüne kadar konuşuyor. Ha, bu adamların adamları da, uzantıları da İslami medyada. Ondan sonra Cüppel Hoca'dan bir pundunu buluruz, bir revanş alırız. Ne nah aldın? <gülüyor> Hadi aldınsa bak bakalım. Böyle revanş mı alınır be? Rezil oldun, kaldın. Rezil oldun, kaldın. Ben bu Yahudi Hristiyan cennete girme işine de. Bu Ehli Beyt mezhebi diye şiayı tutturmaya çalışanlara da. Bu benim peygamberimin ırzına, haysiyetine dokunan kitaplar yazanların Hepsine cevaplar yazacağım. Ve konuşmalar yapacağım inşallah. Ha benim ya tabii hasta olurum hiç konuşamaz hale gelirim ya da ölürüm o başka. Ha başka türlü öyle bana bir şey yazmakla beni geri durduramasın. Belki da Neyin korkacağım? Ben milletvekili olmak beklemiyorum ki. Rey almak gözlemiyorum ki. Bir hevesim bir şeyim yok ki. Millet beni sevsin beğensin derdim yok ki. Kimse sevmese beni herkes provokasyoncu zannetse. Ne olur? Zelzelede neler ettiler neler ettiler? Günlerce benim aleyhime yazdılar çizdiler. Çocukların ölmesine sevindi diye bana iftira ettiler. Ne iftiralar ettiler 10 sene evvel? 11 sene evvel? Allah sonradan yeniden bana itibarımı verdi mi? Efendim, bütün dünya hem de... Bizim İslami el, kanallar eliyle değil. Hiç İslam'la alakası olmayan insanların eliyle Allah bütün memlekete, dünyaya tebliğ yaptı. Biz yoldan ayrılmayalım. Biz hesap peşinde olmayalım. O beğenmiş, bu beğenmemiş. Bunlar hiç umurumuzda olmasın. Biz haktan ayrılmayalım. Bunların etiketi var. Profudur, doçudur, bilmem nesidir, bürokrasidir. Bize alakadar etmez. Onların orada adamı var. Bunların burada adamı var. Bilmem. Beni alakadar etmez. Oranın İran Devleti'yle irtibatı var. Buranın Vatikan'dan irtibatı var. Buranın Şurayla irtibatı var. Buranın devletle arası iyi. Buranın milletle arası iyi. Beni alakadar etmez. Bizim Allah ile aramız iyi olsun. Dostlarıyla aramız iyi olsun. Kimse bizi sevmesin. Umurumuzda değildir. Ne bekliyorum ki ne kaybettim? Allah Allah. Bir şey beklentim yok. Onu beklentisi olanlar düşünür. Yok itibarım azaldı mı? Şöyle oldu mu? Böyle oldu. Bu beni sevdi mi? Bu felanca benim hakkımda yanlış düşündü mü? Hiçbir şey alakadar etmesin. Efendi Hazretler'in bana okuduğu bir ayet var. Bir mesele oldu. Ben duyurdum kendisine fakat ortalık karışacak diye dedim efendim izin verirseniz siz meseleyi yani biliyorsunuz artık. Ben çıkayım şimdi. Gelirler burada bazıları kavga ederiz. Dedi bana duracaksın burada. Ben seni kayırırım ve şu ayeti okudu bana Allah yolunda cihad ederler hiçbir tenkitçinin tenkidinden endişe etmezler birisi öyle çıktı yine bir hocanın oğlu İsmaila'yı ben temsil ediyorum diyerek bir dergide röportaj yaptı o zaman kalkıp babasını meth derken efendi için saf demesin mi? o öyle bir saftır ki diyor Allah'ı inkar edenler var dersen diyor 3 gün hasta olur diyor ya efendi Kur'an'ın hafızı Müfessir, Kur'an'da yazmıyor mu Allah'ın inkar ederler oldu? Bana da diyor şalvar cübbe giydiyen cahiller var falan. Böyle böyle laflar etti. Benim öyle bir taraftan değil ki. Kaç taraflan uğraşıyoruz? Her taraf delik, orayı yama burayı yıka. Yama da. Allah yolunda cihad ederler dedi. Tenkit edenin tenkitinden korkmazlar. Ahmet Efendi dedi. Otur burada bakalım dedi. Ondan sonra geldiler bazıları bana bindirdiler şey ettiler ama... Efendisi mübarek öyle. Hep sonra mesele oldu falan. Abi şey Ahmet efendi belki yanlış anlamıştır. Ahmet yanlış anlamaz dedi. <gülüyor> Ahmet yanlış anlamaz dedi. Böyle konuşan şeytanlık yapmıştır dedi. Hepsinin akrabalarının yanında da Allah efendi haktan ayrılmaz. Hakikati söyler. Efendi bu. Biz de o yolda gidelim. Doğrudan ayrılmayalım. Kim yanlış yapıyorsa reddiye yapalım. Hakaret yapmayalım. Kimsenin şahsına biz hakaret etmeyiz. Herkesin şahsiyetine saygımız var. Ama görüşler yanlıştır. Evet. Yanlış görüş oldu mu biz buna yanlış deriz. Diyeceğiz. E, ondan sonra adam bana telefon ediyor. Marmara Efendi'den işte diyor. ya hoca efendi sen birkaç senedir reddiyeler başlattın. Bu cemaati bir kenara köşeye mi doğru kaydırıyorsun acaba? Ondan sonra Mahmut Efendi'nin adeti böyle değil. O hiç böyle bir şeyler yapmazdı. Sen dedim kaç sene dinledin onu, yaşın kaç? Ben 30-35 senedir okursunun dibindeyim. Yapardı. Yahudi Hristiyan Cennet'e girecek şeyini Süleyman Ateş ilk çıkarttığı zaman Efendi Hazretlerimizin kürsüden şimdi bir ateş çıktı. Diye ismiyle beyan ediyordu. Hangi bir yanlış yapanı duysa bu ne yapıyor bu adam diyordu. Bunu herkes dinlemiştir. Ama kasete aldırmadığından bugün kayıtlar elimizde değil. Ama aklımızda kayıt var. Biz efendinin yolunu... Efendim asla ve kata değiştirmiyoruz. Onun yolunu yürütmeye çalışıyoruz. O bize dedi ki şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Eli sünnet dışı konuşanlarla mücadele edin. Fakatül evliya şeytan innekeyde şeytan ki ana Bu ayeti okudu ve şakit anlat şeytan nehriz. Haktan susan dilsiz şeytandır dedi. Bir kere bana kulil hakkı illa feskül konuşacaksan hakkı konuş yoksa et. Mecburuz doğruyu söyleyeceksin dedi. Ben bunların hepsini sorarak hareket ediyorum. Ama ehl-i sünnet mahallesinde sen efendim e, Müslüman mahallesinde salyangos satar gibi Müslüman millete 3 Muhammed diye kitap yazacaksın. Kitabın içinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefini düşürmeye uğraşacaksın. Ondan sonra bu millette bunu yutacak. Bu kadar yazar, çizer. Hepsi buna yutmuştu. Ben bu işi diyene kadar, bu adam ehl-i sünnete muhaliftir diyene kadar bir kişiden duydunuz mu bunun ehl-i sünnete muhalif görüşlerini? Evet. Ne yapacaktık şimdi? Allah Allah. Ha ama ben kimsenin tavuğuna kış demesem hep böyle evem yağcılık yalakalık yapsam ooo itibarım çok olur. Onlar beni kanallarına çağırıyorlardı. Gel ocağa ben her hafta konuş, şöyle yap. Herkes çağırıyor beni. İran'a da çağırıyorlar beni şimdi. Gel Ayetullah'larla görüş, şöyle yap, böyle yap. Her yere çağırıyorlar. Ama ben benim çizgim var, çizelgem var, benim yolum var. Ben bunu Allah beni ayırmasın böyle yoksa herkesle iyi geçinelim ondan sonra herkes bizi sevsin beğensin şimdi biz ne olduk fitneci olduk şimdi biz fitneci olduk ama ne yapsaydık felan hoca çok muhteremdir maşallah öbürü Allah mübarek etsin ne güzel adam herkese böyle gülücük mülücük dağıtsaydık ama öteten herif ben mehdiyim desin öbürü ben Eli beyt denim desin öbürü bilmem imam azam yanlış desin öbürü Yahudi Hristiyan cennete geçeceksin. Biz de herkese çok mübarektirler, çok hizmetleri var diyeceğiz. Bizden bu yalakalığı beklemesinler. Ben hoşaf soğutamam, kuyruk sallayamam. Yapmadım da. Ama sevilmeyeceksem de sevilmeyeyim. Hiç de önemi yok. Allah sevsin. Celle celle Okuyun Arifan'da. Çok güzel bir yazı kaleme almış Ali Eren Hoca Efendi. Ayetlere zorlama manalar verme gayretleri ayetlerde olmayan hayali kelimeler uydurup ayette olmadığı halde varmış gibi parantez bile kullanmadan kafadan manalar vermenin vebalini teraziler tartamaz ne giler yazmış bir mealler yazdılar memleketi mahvediyorlarmış onları o meallerle bu adamlar onları okuyun burada bir ehli sünnet gayreti var ama maalesef kulaklarını tıkamışlar gözlerini yummuşlar kafalarını kumun içine sokmuşlar Ondan sonra cüppel fitnecilik yapma. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Müslümanları bölmeyelim. Ulan neyi bölmeyelim? Adam zaten ehli sünnetten çıkmış gitmiş. Ehli sünnetten çıkanın da bölünmesi mi var? Biz ehli sünneti bölmeyelim. Yoksa ehli sünnetten ayrılan zaten bölündü. Kainatın efendisi diyor: Men fâre cemaate kîde şibrin cemaatin inancından yani ehli sünnet. Bu tirmizi hadisidir. Bir karış ayrı düşen fakat kلعa ribqatal İslam ipini boynundan atmıştır diyor. E bu Tirmizi hadis. Halacak Müslümanları bölmeyelim. Ya Resulullah diyor ki karış ayrılan diyor ipi çıkarttı diyor. Adam diyor ki kadere inanmak lazım değil fazlalık diyor. Sen hala ne diyorsun ya? Müslümanları bölmeyelim. Ne Müslüman? İlla yarca tevbe kapısı açıktır buyuruyor. Dönen kabul olur. Tövbet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar bizim memleketimizde hakaret edilebilir mi ya? Bir de kitap yazılabilir mi? Din adına böyle üstünlüğü yoktu, şu üstünlüğü yoktu, şöyle gücü yoktu, böyle bir şey yoktu. Kaç yüz sayfa buna uğraşmış ya. E şimdi ben böyle doğruları söylediğim zaman da sen gel vere efendim. Ben de bir fırsatını bulurum da bir manşete seni çekerim de çek. Bunlar bizi... Hiç efendim. Çünkü bize yakışmıyor. Şey. Bize uydurulup da ka üzerimizde kalmaz bunlar. Biz böyle bir şey yapmayız. Bize emniyet telefon etti. Biz dedik iptal oldu. Tamam. Biz emniyet bizden bir şey rica ederse onu yaparız. Niye yapmayalım? Halkla polisimiz karşı karşıya gelir mi? getirilir mi? Bu bizim işimiz mi bu? Biz böyle bir şey yapmadık. Ondan sonra illa çarşaflı gelin bilmem ne gelin. Biz böyle bir şey mesaj kimseye atmadık. Böyle bir şey olur mu? Vatandaş istediği kıyılıkta, kıyafette gelme özgürlüğüne sahiptir. Bununla ne alakamız var? Bak burada benim e, bu kadar konuşmam var, görüşmem var. Burada benim hiç şeyim var mı? Ne onun adı? Sizin sakalsız mısınız, pantollu musunuz bir konuşmamız var mı? Burada bu kadar insan geliyor. Senelerdir, 20, 25 beş senedir. Efendim bizim... E, toplantılarımıza katılan bir tanesi efendim benim sakalım yok diye bana bir şey dediler diyebilir mi biz? Biz şekilcilik yapmıyoruz biz el üstüne itikandayız ama Ermeni de gelse buyursun gelse. Hiç imansız yani hiç inanmayanları da getirdiler bazen. Arkadaşlar yanlarında misafir olarak gelebilirler yani. Bizim kapımız herkese açık. Böyle şey yok biz ayrımcılık yapmayız ve yaptırmayacağız inşallah. Şimdi Resulullah ve sen buyurdu Mankabala kim annesinin başını annesine hürmet için öperse ve cefa beyne deha tezellulen li nafsi annesinin önünde diz çöküp anne ana hakkına değer vererek ve kendini annesine karşı alçaltarak oturursa ceve ce sıratı diyor efendim şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeden geçer Anne hakkından bahseden hadis-i Yine bir hadis-i şerif de buyuruyor. مَا مِنْ وَلَدِنْ يَنْظُرُوا لَا Bir çocuk ana babanın yüzüne bakarsa, sevgiyle, hürmetle muhabbet, اِلَّا كَتِبَ اللّٰهُ لُّهُ بِكُلْ نَزْرَةٍ هَجَّةَنْ Her baktığında makbul bir haç. Makbul bir haç sevabı yazar. Evet, ana babanın yüzüne bakmak, ibadetli kıyla ya Rasulullah ve innazara ilâh Müteverrak dediler ya Rasulullah günde yüz kere baksa da böyle mi? Ali <gülüyor> sallallahu aleyhi Allah ve buyurdu salılar evet o bakmaktan yorulmadıkça Allah sevap vermekten yorulmaz Allah'ın sevabı daha fazla anne baba yavrumet çalmel cennet vücut damil cennet annelerin ayaklarının altında ne demek bu bu kadar saygı gösteripler Musa sallallahu selam Allah'ımıza muracaat etti. İlahi ma halü ve şehit filan. Ya Rabbi dedi, felanca sıttık kulun, felanca şehit kulun ahirete gittiler. Durumları nedir? Kâle ve fîn-nâr. Allah buyurdu ki o cehennemdedir. Ya Rabbi bize göre bu sıddık şehitti. Rabbim buyurdu, لَنْنَوْاَقُلِّ الْوَالِدَنْ Çünkü ana babasına isyan ediyordu. Ve Ana babasının meşru isteklerine karşı gelenlere şefaat teker etmeyecek, şefaatte fayda vermeyecek. Onun için ana babaya itaat hususunda efendim İmam Hasan Hazretlerine ana babanın rızasıyla e, hac ederim. Ne buyursunuz demiş adam, o da buyurmuş ki. Onlar ile beraber oturman senin haccından bana daha sevgilidir. Yani farz hac başka. Ama anam baban istiyorsa ki gitme, bırakma, bizim yanımızda dur, onlarla oturman nafile hac'tan bana daha sevgilidir. Her bakışında makbul bir hac sevabı alınıyor. Evet. Demek insan anasına kemali tazim ile ihtiram edecek, hizmet edecek, rızasını celbetmek için gayret edecek, ihtimam edecek, onun halini hoş edecek. O zaman Allah Teala ne yapar onu? Cennetine girdirir. Onun için cennet annenin ayağı altında buyuruluyor. Yani rızasını almak bağlı. Rızasını alamazsan cennete giremezsin. Onun için Allah'ın bütün hakları, mesuliyetleri, mükellefiyetleri, bu 54 farzlardan her birini bizlere bu hayatımızda ifa etmeyi nasip eylesin. Amin. Taksiratımızı affeylesin. Amin. E, kusurlarımızı telafi etmek nasip eylesin. Amin. Ölmeden evvel ki Ahirette perişan olmayalım inşallah. Yani ana baba hakkı, karı koca hakkı, evlat hakkı, komşu hakkı, müslüman hakkı, gavur hakkı, hayvan hakkı. Ya adam kediye vuruyor da vuruyor ayağına. Vuruyor kediye ya. Ulan nasıl ödeyeceksin bunu hakkını sen? Hep hak. Bu İslamiyet hep hak. Bu İslamiyet'i anlatırsak bu millet bu haklardan efendim sakınır, kaçınır ya. Ama millet cahil kaldı. Keyif için, zevk için kediye vuruyor. Böyle şey olur mu ya? Kedi öldürdü gecen bir daha Üniversite talebesi. Vura vura kedi öldürdü. Çekmişler onu kaydı. De, üniversiteye gidiyorsun sen. Sana hiç demediler mi bunu? Bunu okutmuyorlar mı acaba? <gülüyor> Resulullah sana sen buyuruyor. Uzzibetim uratun fi Bir kadın bir kediden sebep azap edildi. Bukhari hadisinde. Niye? Kediyi bir şey yapmadı. Bir yerde sak kapattı kapıyı. Kedi de çıkamadı. Yemek de vermedi. Kedi de yemeğe gidemedi. Açlıktan öldü. Hatta ma'tet ju'a. Rabatata havesete. Hatta ma'tet ju'a. Bağladı bir yerde sakladı. Kedi açlıktan öldü. Bundan dolayı o kedinin tırnakları uzatılmış. Cehennemde kadın zaten yanıyor. O yanmış derileri kedi tırmalıyor. Yanmış derileri. Ve Böyle azap devam edecektir diyor. Onun için İslamiyet çok önemli bir mesuliyetler yumağıdır. Topluluğudur. Mükellefiyetlerdir, haklardır. Anasından tut, kedisine kadar. Herkesin hakkı var. Biz bu hakları yerine getireceğiz de cennete gireceğiz. Onun için işimiz çok. Böyle boş laflarla geçirecek vaktimiz yok. İşimize bakalım. 54 farzımızı güzel öğrenelim. Her şeyi, farzları yerine getirme gayret edelim. Şimdi Arif Dergisi Efendi Hazremiz'in mübarek Aldı, ödül kapak yapmış. Şimdi ben size birinci sayfada editörde Mustafa ÖSYM hoca çok güzel bir yazı yazmış. Editör yazısı. O da böyle bazı bir bindirdi mi bindirir benden beter. Onu güzel bir okuyun. Editör yazısını es geçmeyin. Okuyun. Şimdi bunları iyi dikkatle dinleyin ve bu dergi Allah razı olsun. Herkes beşer onar. Efendi Hazretlerimizin mücedditliğini ilan ettiler. 300 küsür alim Adına konuşan Hüsamah Rufaz. Evvela Efendi Hazreti Üstün Hizmet takdim töreninde İstanbul'a ulemanın gelmesi. Bunları yazdım. Hepsini ben yazdım bunları. Bütün isimleriyle ben. 40 sayfa yazdım bu dergide. He bu yazılar benimdir. Birkaç gece bunlara mesai verdik. Ondan sonra bütün sırayla konuşmalar. Ne hakkında yapıldı? Efendim bütün Hüsub işte Eşref Medeni'nin hepsini tek tek burada yazıyoruz. Geldi buraya. Lübnan Akkar Müftüsü Üsame Rifai Hazretleri ne dedi? Burada onun konuşmasını tek tek dinledim ve tercüme ettimse. Çok en güzel konuşmayı o yaptı. Lübnan Akkar Müftüsü yaptı. Bu mübarek hem Ahmet Rifai Hazretleri'nin torunlarındandır, hem Seyyid'dir, hem Lübnan'ın kadılarındandır. Bütün e, orada Adalet Bakanı gibi bakan hükmündedir. Burada yaptığı konuşmasında dedi ki, Efendim, Mahmud Efendi Hazretleri'ni biz çok duyduk, işittik ama şimdi bir gördük ki neye benzedi? Efendim Mesruk hazretlerini İbni Mesud Hazretleri hakkında söylediğine benzedi. İmam Mesruk ne diyor? Sahabeden çoklarıyla oturdum kalktım. Kiminin suyu bir kişiye yetiyordu, kiminin suyu kabı iki kişiye, kiminin on kişiye. Ne zaman İbni Mesud'u gördüm, baktım ki dünyayı efendim, doyuracak kadar ilmi fazileti var. Bu da diyor ki biz ne zaman Mahmut Efendi Hazretlerini gördük o zaman anladık. Bütün alem diyor onun yanına konaklasa hepsini ruhen, himmet bakımından, maddete, manen doyurur, yeter artar. Böyle bir zat olduğun. Ve diyor ki bu konuşmanın çok önemlidir. Bu konuşmayı herkese okutturun Allah rızası için. Bak memmat yarif imam ezemani matemeten cahiliye. Ölürken zamanının imamını tanımadan ölen cahiliyet ölümüyle ölür. Kardeşler, zamanın imamı vardır. Biz bunu desek, ben bunu Rabıta Risalesi'nin başında Müceddi Dülkanil Hamisi 15. aslı Müceddi diye yazmıştım. Bakın Rabıta da var kaç sene evvel. Ondan evvel Üzülü Mesih'te de yazdığımızı hatırlıyorum. Ama bu biz diye de, onun talebesi zaten öyle der. Öyle değil. Bak bunların hiçbir Efendi Hazretleri'nin dersli değil. Efendi bağlı bir kişi yok o gelenlerde. Hiçbiri. Ve 300 alim 42 ülkeden hepsinin adına konuşma yapan bu zat ne dedi? Şu anda hem miladi takvim olarak 21. asırdan 10 sene aldık. Hicri takvim olarak 15. asırdan 30 sene aldık. 1431. İki tarihte de neredeyiz? Yüzün başındayız. Bu noktada bir müceddit. Çünkü Resulullah söz verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüz senede bir sünnetler öldürülür, bid'atler, hurafeler açığa çıkarılır. Allah her yüzün başında bir müceddit gönderir, dinin e, işlerini parlatır. Bütün tecdit vasıflarının baktık diyor, Mahmud Efendi de toplandığını gördük diyor. Yani konuşmasının metni bu. Ve bu metni ben burada tercüme ettim. Sırf bu e, Efendi hazretlerimizi müceddit olma konusunun ilanı için her tarafa bu dergiyi ulaştıralım. Onar, yirmişer, herkes okusun. Zamanının imamını tanısın. Sevsin. Ne diyorlar yarın ahirette? Bir alim tanıdın mı diyor. Ya Tanımadım diyor. Hiçbir hayrı yok adamın. En son bir arkadaşım vardı, o bir alimle görüşürdü. Hadi seni ona bağışladık diyorlar. Bari adam bir dergide Maham devrinin bir resmiyle vasfını bir okusun belki içinden bir sevgi gelir kurtulur ahirette. Allah rızası için yapın bu meseleyi. Ondan sonra ödül takdimine geçilmeden önce yaşananlar, bütün alimlerin isimleri, onların bütün konuşmaları, ondan sonra 40 küsür ülkeden iştirak eden ulemanın unvanları madde madde hepsini yazdım. Efendim kaç tane alim burada liste var? Araplardan 141 tanenin ismini yazabildim. Ve memleketlerindeki vasfını yazdım. Türk ulemasından gelenlerden 32 tanesini yazdım. Ondan sonra ödül töreninden önce ilmi sempozyumlar oldu. Efendi Hazretleri de indi. O çok konuşmalar oldu. O konuşmalarda kimler ne konuştu onları tek tek yazdım. Ama çok uzun yazmadım. Yalnız ee, Muhammed Avvame hocanın efendim konuşmasını çok uzun yazdım. Çok ilim var onda. O ilmi mutlaka alın. O ilimden marum olun. En uzun onu yazdım. Sonra Marifet Derneği'ne bir teşekkür yazdım. Allah sahillerini meşgul etsin. Güzel hizmet ettiler ve bu şeyi tertip ettiler. Sonra Yeni Şafak Gazetesi'nin iftirasına cevap vermek için düzenlenen basın toplantısının metnini yazdım. Basın toplantısında neler konuşulmuş? Hepsini tek tek yazdım. Bak dört sayfa oturttu. Orada ilimler var, meseleler var. Ondan sonra. Efendim e, Muhammed Efe icazet verdi. 83 hafıza 44 hoca efendiye bu fakirden icazet ben verdim de efendi Hazretimiz bize münasip gördü sen ver diye. Ama bir efendiden aldığımız icazetten verdik. Bu icazette de çok güzel konuşmalar oldu. Efendi hazileri geldi. On bin kişi katılmıştı. O icazetin de resimleri oradaki sohbetler. Mustafa Özümşek hoca da orada icazet alanlardandı. E, güzel konuşmalar oldu. Benim de orada ilimle ilgili çok güzel sohbetlerim var. İcazet alan hoca ben isimleri var. Ondan sonra ödül töreni tertipleyen doçent doktor Muhittin Avami Hoca ile bir röportaj yapıldı. O çok güzel, ilmi, önemli sorulara cevaplar verdi. Tabi Arapça e, yapıldı. Sonra onlar e, tercüme edildi. Efendim böylece hoca efendilerin daha birçok önemli yazılar var. Hatıra olarak as yıllarca asırlarca saklanacak bir dergi oldu. Efendi Hazretlerimizin e, bereketiyle hepimizin evine, ocağına bereket ve şeref olacak inşallah. Allah Teala tesirini halka eylesin. Amin. Kurban risalesinin zamanı geldi. Kurban geldi, risalenin de zamanı geldi. Mutlaka kurban risalesinin fıkıh meselelerini okuyun. Birkaç mesele okuyun. Yatmadan evvel sabaha kadar namaz kılmaktan üstündür. Fıkıh meseleleriyle amel edin inşallah. Amin. Subhanallahi rabbil aliyil alim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam aleyhi. Seyyidül murselin Muhammed ve âli ve sahabeli ecmaîn. Allahümme enâceluke'l cennet. Amin. Ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme enâceluke'r bâki vel cennet ve nayoude bıkmın səxhut ve sallim ve barik ʿalā şeyidina Muhammedin el Nabi el Hümme, el Habib el el Qadr, Jahi, ve el Alalı ve cahbi. El Salatu el Salam, alaika Rasulullah. El Salatu el Salam, alaika Habib Allah. El Salatu el Salam, alaika Seyyid el Aulene ve el Aakhir. ve ala al Alemin. Ey Sultan Türbedarı Cemal Efendi yaptığı yedi kat mührübi kabul eleyip Has-ı -e mecmuetül Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem. Cemi enbiya'i azamun ve resul fi'hamen tabi'in etba'i ve tabi'in ve bütün geçmişlerimizden müminîn ve minat ruhine ve hasasen khatim sahabeden ruhuna ve hasasen Halid bin Baybu el-Ansari ve Başir Hudri ve Sahra sahabe-i kıranın ruhlarına hediye edip şu anda Dai İsmail ile haberdar edeyip Okunan hat-ı şerifler ümmetine bütün hayırlara bizleri nail eyleyip, şerlerden emin eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle, amin diyendilerini narcahümden azad eyle, adımlarımıza haç ümre sevapları ihsan eyleyip, faz-ı keremül ehli sünnet yolundan cemaatten bir karış, bir zerre ayırma ya Rabbel alemin, amin. İlâş-ı Rabbin Nebi'yi sallallahu ce'ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu Al-Fatiha. al <gülüyor>